karşı çıkmakla birlikte onun davetinin doğru olup olmadığından da tam emin değillerdi. Ya daha doğrusu onun davetini, çağrısını, dinini reddetmekle iyi bir iş yapıp yapmadıklarından emin değillerdi. Yine de çeşitli sebepler ile karşı çıktıkları için içten içe rahatsızdılar. Kendilerini rahatlamak için, rivayetlere göre rahatlatmak için El-Nadr bin El-Haris ile Utbe bin Ebi Muaytı ki her ikisi Kureş kafirlerinin en kodamanlarından idiler. Yahudi hahamlarına Medine'deki Yahudi hahamlarına ...göndermeyi kararlaştırdılar. Onlara... ...dediler ki... ...gidin... ...bunlara sorun. Bunlar kitap ehlidirler. Muhammed'in durumunu da anlatın. Gerçekten bir peygamber midir, değil midir? Bizim ona karşı nasıl bir tutum takılmamızı tavsiye ederler? Diye öğrenmelerini istediler. Bunlar da Medine'deki Yahudi hahamlarına, tanıdıkları arkadaşların hahamlardan, Yahudi alimlerinden tanıdıkları arkadaşlarının yanına gittiler. Ve onlara işte siz kitap ehlisiniz. Bize de bir peygamber geldi. Peygamber olduğunu iddia eden birisi geldi. Ve biz Oğlun hakkında ne söyleyeceğimizi bilemiyoruz. Ona karşı nasıl bir tavır takınacağımızı kestiremiyoruz dediler. Esasen özellikle bir önceki dersimizde az önce okuduğumuz ayet-i kerimeler yani Cenab-ı Allah'ın yeryüzünde bulunan varlıkları zinet olarak Yaratmış olduğumu ve bir gün gelecek o yeryüzü üzerindeki her bir şeyi dümdüz ve çıplak bir arazi gibi imha edeceğini belirtmesi bile başlı başına bir mucize ve bir delil iken onlar gaflet öyle bir haldir ki kalbe ve göze perde olarak indiği zaman insan apaçık hakikatleri bile İdrak edemez. Kureşliler de bu hale düşmüşlerdi ve kendilerinden çok da farklı olmayan dalalet bakımından, sapıklık bakımından hatta belki birçok yönden daha bedbaht olan çünkü Kureşliler İbrahim Aleyhisselam'dan bu yana, İsmail Aleyhisselam'dan bu yana bir peygamber Dini tarihlerinde karşılaşmamışlardı. Görmemişlerdi. Oysa Yahudilerin tarihinde İsa Aleyhisselam 500 sene öncenin peygamberiydi. Onu da inkar etmişlerdi. İşte Yahudilere gidiyorlar soruyorlar. Yahudi alimleri diyorlar ki onlara size 3 husus söyleyeceğiz ve onlara ona bu hususlara dair size bilgi vermesini isteyiniz. Eğer bu iki husu, bu üç husustan ikisi hakkında etraflı malumat verirse, birisini de ifade yerindeyse, ilmi Allah'a havale ederek geçerse bu bir peygamberdir. Değilse, cevap veremezse peygamber değildir. ...ona istediğinizi yapabilirsiniz. Diyorlar. Bu üç husus nedir? Bir... ...ona... ...çok eski zamanlarda... ...kavimlerinden kaçmış... ...ve bir mağaraya sığınmış... ...bir grup gencin... ...durumunu size anlatmasını isteyiniz. İki... Yeryüzünü doğudan batıya dolaşmış ve şanı mülkü dünyanın dört bir yanına yayılmış, güçlü bir zat var, iyi bir zat var. Onun haberini size anlatmasını istedik. Üç, bir de ona ruha dair soru sorun. Kureyşliler geliyor, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bu üç hususu söylüyor, soruyor. O da diyor ki, yarın gelin size ben bu üç hususa dair Rabbimden gelen malumatı size aktarayım, vahyi size aktarayım diyor. Ancak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz inşallah... Demiyor. Bu surede yer alan yarın daha doğrusu inşallah demedikçe hiçbir şey hakkında yarın bu işi yapacağım dememelisin mealindeki ayet-i kerime de buna işaret ettiği söyleniyor. Ancak günler geçtiği halde. Resulullah inşallah demediği için Cenab-ı Allah çünkü ümmeti vahiyle terbiye ediyor. Gelecekteki müminler için de bir terbiyedir bu. Aradan günler geçiyor kureşliler haber almadıkları için Resulullah'ın bu sorulara cevap veremeyeceğini kabul ederek onun nübuvvetinde şüphe etmekte veya reddetmekte haklı oldukları şairasını <gülüyor> yayıyorlar ki bu sure nazil oluyor ve soruların ikisi açıklamaları geniş olan yani Kehf ashabı ile dünyayı dolaşan hükümdar büyük insan ile ilgili bölümler bu surede açıklanıyor ruh ile ilgili soru da daha önce geçmişti. İsra Suresi'nde beyanı geliyor. Ve yeseluneka anir ruh kulir ruhu min emri rabbi ve ma utitum ilmi illa Sana ruha dair soru soruyorlar. de ki ruh Rabbimin emrindendir. İlim adına size pek az bir şey verilmiştir. Hususuyla cevaplandırılıyor. Diğer iki hususun birincisi de Burada bu surede dokuzuncu ayet-i kerime ile başlıyor. Surenin ifade ise okuduğumuz ilk sekiz ayeti surenin adeta bir girişi mahiyetindeydi. Surenin her bir surenin girişi esas itibariyle ele alacağı muhtevayı temel noktalarıyla da izah ediyor. Peki nelerden bahsediyordu? Allah'a hamdü sena, Allah'ın vahdaniyeti, Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimizin tebliği, dünyanın geçiciliği, ahiretin bekası, salih amel işleyenlerin mükafat göreceği ve bu amelleri işlemeyenlerin ceza ile tehdit edildikleri. Surenin devamı da aslında bu hususları çeşitli örneklerle açıklıyor. Bir de bu sureyi dikkate değer kılan bir diğer husus ise bu surede iki bahçe sahibi arkadaşın örnek olarak verilmesidir. Bu arkadaşlardan birisi ahirete iman eden bir arkadaştır, varlıklıdır onda az buçuk bir varlığı vardır. Diğeri ise oldukça varlıklı. ...fakat ahirete iman etmeyen birisidir. İşte bu surenin ahirete karşı, kıyamete karşı... ...eman oluş hikmetlerinden birisi de... ...bu zikredilecek kıssada bulunmaktadır. Gelelim Kehf Ashab ile alakalı kıssaya. Kıssa dediğimiz gibi... ...8 ayetlik girişten sonra surenin... ...şöyle başlıyor. Dikkat çekici bir başlangıç. Belagatten... Beraatül İstihlal diye bir anlatım. Başlangıç güzelliği yani. Söze sözün en mükemmel, en dikkat çekici, en etkileyici, en e, konuyla en mütenasip bir surette başlamak demek. Gerçekten Kur'an-ı Kerim her alanda olduğu gibi fasahat ve belagat alanıdır da elbette ki zirvededir. Ve bakın nasıl başlıyor. Em hasibte enne ashabel kehfi ve rakimi kânû min âyâtina acaba? Sen kehf ve rakim ashabının ayetlerimizden hayret verici Ayetler olduğunu mu zannediyorsun? Yani onlar gerçekten hayret vericidir. Ayet-i Kerime daha doğrusu Ashab-ı Kehf kıssasına İz-i evvel fityetu kehf diye başlamıyor. Yani bir sonraki ayettir aslında kıssanın başlangıcı. Ama soru sorulmuş. Soru soranların öncelikle ve Kıyamete kadar gelecek olan bütün müminlerin evvela bu kıssaya dikkat etmelerini sağlayacak bir uyarıya gerekiyor. Bir uyarıya ihtiyaç var. Öyle mi düşünüyorsun? Gerçekten kehverakim ashabı bizim ayetlerimiz arasından hayret verici olduğunu mu zannediyorsun? Yani... Bizim bunlardan daha çok hayret verici ayetlerimiz var. Akıllara durgunluk verecek. İnsanları hayran bırakacak. Ayetlerimiz, belgelerimiz, delillerimiz o kadar çok ki. Sadece bunlar mı hayret verici? Bunlar mı sadece? Hayır ama bunlar sordular. Haydi buyurun cevabına bakalım diyor. اِذْ اَوَلْ فِتْيَةُ ila الْكَهْفِ Kehf ve rakim. Kehf nedir? Mağara demektir. Rakim, çeşitli manaları var. Manalarından birisi ise efendim, bir görüşe göre Karyanın yani onların yaşadıkları köylerinin adıdır. Bir görüşe göre dağın adıdır. Bir görüşe göre vadinin adıdır. Bir görüşe göre oranın üzerine mescit yapıldıktan sonra Ashab-ı Kehf'in köpekleriyle birlikte adının yazıldığı tablettir vesaire. Ama her halükarda bazı müfessirler nadir de olsa Kehf ashabı ayrıdır, Rakim ashabı ayrıdır diyenler de vardır ki bu pek rağbet görmüş bir görüş değildir müfessirler arasında. Rakim ve Kehf ashabın aynı olduğu. Kehf de mağara demek. İz evvel fityetu ile kehf. Çünkü ondan sonra Rakim ashabından hiç söz edilmiyor. Ayrı olsaydı onların da anlatılması gerekiyordu. Çünkü onlar hayret verici şeylerden mi sandın? Kehf anlatıldı. Rakim niye anlatılmadı? Anlatılmadığına göre aynı şeylerdir. İz evel fitya. Fitya, fetanın çoğuludur. Feta, temiz, genç delikanlı demek. Yani sıradan bir genç değil. Özellikli bir gençtir. Fethi'nin, Fethi'nin özelliği bu. فَقَالُوا رَبَّنَا atina مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً Burada enteresan bir takdim tehhir var. Edebiyatla ilgili olanlar bilirler. Hikayelerde, romanlarda takdim tehhirin yani sonda cereyan etmiş olan bir hadisenin başa alınması, baştakinin ortaya vesaire bu. Ee, okuyucunun dikkatini olayın izini kaybetmemesi her zaman canlı tutması açısından önemlidir. Burada sonda olmuş bir şey. Mağaraya sığındıklarından bahsediyorum doğrudan. Hani o gençler mağaraya sığınmışlardı. Sığındıklarında ne dediler? فَقَالُوا رَبَّنَا اَاتِنَا مِلَّدُنْكَ رَحْمَ o mağaraya sığınmaları mağaranın neresine sığınılacak? Mağara öyle bir yer ki giriyorsun ve ötesi yok. Dolayısıyla seni takip eden kimsenin artık bulmasından başka da ihtimal kalmıyor. Seni bulur. Mağaraya girdin daha ne? Gidecek bir yer yok. Mağara sınırlı. Ağzını kapattılar ve sen yakalandın demek. Onun için onların çaresizlikleri mağaraya sığmak durumunda kaldıkları anlatılıyor evvela ve hemen arkasından niçin mağaraya geldikleri mağaraya onları getirenin ne olduğu buna dikkat çekiliyor fakalu Rabbi milleün rahmet Rabbimiz dediler artık çareleri mütüken. Mağaraya sığınmak durumunda kaldık. Yapacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Ama sen varsın. Sana sığınıyoruz. Sığındığımız bu mağara değil. Biz sana geldik. Sana sığınıyoruz. Sen bize kendi tarafından bir rahmet gönder. Rahmet min amrına rüşdede. Evet artık burada çareler tükendi Rabbimiz. Sen bize bu işimizde dosdoğru yola çıkan bir çıkış göster. Mağaradan çıkış istiyorlar, çıkış yolu istiyorlar. Bizim elimizde bir şey yok. O kadar çaresiz kaldık ki. Mağaraya sığındık. Başka sığınacak gidecek yerimiz kalmadı. Yeryüzü bizim için artık geniş değil. Yeryüzü artık bizim için şu bir kaç metrekarelik mağaradan ibaret oldu. Ve burada bizi takip edenlerin bizi yakalaması kadar kolay bir iş yok. Ama biz gerçekten sana sığınıyoruz. İmanın kuvvetine bakıyor musunuz? Ne kadar azametli bir iman. <gülüyor> Tıpkı İsra suresinde gördüğümüz gibi. Tövbe suresinde gördüğümüz gibi. Peygamber aleyhissalatü vesselam yüce sahabisi Ebu Bekir radıyallahu İlla tansuruhu fekad nasaraullah diyor. Siz ona yardım etmediyseniz etmiyorsanız. Allah ona yardım etmiştir. اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذ۪ينَ كَفَرُونَ Kafirler onu yurdundan çıkarmışlardı. ثَانِيَثْنَيْ <gülüyor> O zaman o ikinin ikincisiydi. İki kişiden birisiydi yani. اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ Onlar mağaradaydılar o vakit. اِذْ يَكُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنُ اِنَّ اللّٰهَ مَعْلَى Arkadaşıma üzülme! Muhakkak Allah bizimle beraberdir. İşte o yüce Rasul'deki o imana benzeyen bir iman. Onun sığınmasını andıran bir sığınma. Çünkü her iki kaçış da, Akide uğrunda bir kaçıştı. Her ikisinin uzaklaşışı da şirkten ve şirk toplumundan bir uzaklaşıştı. Onlardan kaçıp Allah'a bir sığınmaydı. Ve en önemlisi müminin hayatı daima bir şeylerden kaçır ve bir şeye sığınmaktır. Kısacası biz eûzubillahimineşşeytanirracim diyoruz. Şeytandan kaçtığımızı ve Allah'a sığındığımızı ilan ediyoruz. Şeytan evet görmediğimiz hadis-i şerifte belirtildiği üzere damarlarımızdan kanın aktığı gibi içimizde yürüyen hareket eden manevi bir varlık bize vesveseler veriyor. Kötülüklere boğmak istiyor. Fakat bu şeytan sadece içimizde değil. Dışımızdaki şeytani güçleri de müşahhas olarak karşımıza çıkartan bir güç. Ve biz bu güçlerden kaçmak durumundayız. Bu şeytani güçlerden kaçıp Allah'a sığınmak. Bu bir hayattır. Hayat budur veyahut da. Hayat mümin için şeytandan ve şeytani amellerden, şeytani kurumlardan, şeytani muamelelerden, şeytani işlerden, şeytani vesveselerden, şeytani eylemlerden kaçıp Allah'a ve Allah'ın dinine sığınmaktır. Hayat budur. Hayatın özeti budur. Ve bu müminin sürekli dinç, diri durması gereken Allah yolunda bir mücadele ve bir azim sahibi olmasını gerektiriyor. Yani küfrün uçsuz mucaksız seraplardan, seraplarından görünüşte daracık fakat ifade ise öbür ucu Allah'ın rahmetine açık olan İmanın mağaraları nasıl olmak? Mesela burada. Biz bu hayatta bir ashabı kehfiz. Bizim etrafımızı da tıpkı ashabı kehf gibi zalim, gaddar, Allah'ı tanımayan Allah'ın nizamını reddeden bir dünya sistemi kuşatmış ve çevrelemiş bu. Ve biz Ashab-ı Kehf gibi imanımızla Rabbimize görünüşte o mağaraya hakikatte Rabbimize sığınacağız. <gülüyor> Rabbimiz Rabbena atina min ledunke rahmet Tarafından bize bir rahmet buyur. Bir rahmet ihsan et. Ver. Ve, Ve işimizde bir kurtuluş nasip et. İcat et. Biz bunu görmüyoruz. Ama sen dilediğin zaman, dilediğini dilediğin şartlarda var edersin. Çareler tükenmiş. Önünüzde maddi hiçbir çıkış yolu yok. O kadar tükenmiş ki mağaraya sığınmışsınız. Fakat bir sermayeniz var ki, bir gücünüz var ki bütün çarelerden daha büyük. Allah'a sığınıyorsunuz. Allah'a sığınıyorsunuz. İşte bu odur. Bu odur. Ashab-ı Kehf vay be falan diye diyelim diye anlatmıyor bize Allah'a birimiz kendimizi ashabı kehf'in bir genci gibi düşüneceğiz. Rabbine hicret eden şeytandan, şeytani vesveselerden, şeytani yollardan, şeytani istikametlerden, şeytani yol alışlardan, şeytani kurumlardan, şeytani muamelelerden uzaklaşıp ilahi rahmete sığınan birer ashabı kehf. Biz ne yaptık? فَدَرَبْنَا عَلَىٰ اَذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِن۪ينَ عَدَدًا Biz de o mağaranın içerisinde çok sayıda yani birçok yıl boyunca kulaklarına vurduk. Yani kulaklarını işitmez kıldık. İnsan uyku etrafında işitmez biliyorsunuz. İşlem başladığımız zaman uyanırız. Ama bunun tabii olarak meydana gelmesinin belli bir süresi ve belli şartları var. Allah'ın kanununa göre uyuruz. Bu Allah'ın yarattığı kanunlar dışındaki bir uyumadır. Onun için özel olarak biz diyor onların ne yaptı? Kulaklarına Pek çok sayıda yıllar boyunca vurduk. Yani kulaklarının duymamalarını sağladık. ثُمَّ <gülüyor> بَأَثْنَهُمْ Sonra onları canlandırdık, dirilttik. Evet, ileride gelecek 309 yıl. 309 yıl uyudular. Yüzleri, vücutları çürümedi. Şu olmadı mı? Olmaz. Onun için... فَبَعَثْنَهُمْ diyor. Be'ase gönderdi. Ve bir manada el-ba'su ba'del-mob diyoruz ya ölümden sonra diriliş. Onları dirilttik. Kur'an-ı Kerim'de dünyada ölüm ve dirilişten bahseden çeşitli yerler var. Mesela Bakara suresinde İbrahim Aleyhisselam kıssası var. Bakara suresinde İsrail ogullarının Zulmen öldürdükleri ve katili belli olmayan maktulün diriltilip onun vücudunun bir parçasıyla efendim, daha doğrusu ineğin kesilip ineğin bir parçasıyla o maktule vurulması ve kalkıp katilini söylemesi var. İsrail oğullarının birbirlerini öldürmeleri neticesinde tövbe olarak ölenlerin dirilmesi var. İbrahim Aleyhisselam'ın kuşları var. Ve buna benzer. Burada da Kehf ashabı var. 309 yıl. Uzer Aleyhisselam'ın yine Bakara suresinde ölümü var. 100 yıl ölüyor. Eşeğiyle beraber. Yemeği bozulmamış. içeceği bozulmamış. Bir araya getiriliyor ve tekrar ayağa kalkıyor. Sonra başlarına Sonra onları tekrar dirilttik. Niçin ama? Li na'leme ayul hizbeyni ihsalime lebsu emde. İki gruptan hangisinin onların kaldıkları süreyi daha iyi tespit ettiklerini görelim diye. Ondan sonra bu kıssanın böylelikle Sonu anlatıldı. Bu kıssanın gündeme getiriliş, daha doğrusu vahile söz konusu ediliş hikmeti anlatıldı. Ondan sonra kıssaya geçiliyor. Nahnu nekussu aleyke nebâhum bilhakk. Yani az önce iki hizib var ya, Kehf ashabı hakkında Kur'an'ın indiği zamanda da demek ki muhtelif görüşler varmış. Böylelikle Kur'an-ı Kerim o muhtelif görüşler arasında doğru olanın hangisi olduğunu, işin hakikatini de ayrıca ortaya koyduğuna işaret ediyor. Nehnü nekussu aleyke nebe'hüm hak Şimdi, Ey Muhammed biz sana, onlara dair haberi, hakk ile okuyoruz. Kassa ya aslında, Birkaç manası var. Bir manası tetebbûl eter, Yani izi adım adım takip etmektir. Kıssa buradan geliyor. Çünkü bize anlatılan kıssalar atılan önemli adımları anlatır. Bizim hayatımıza etkisi olacak adımları anlatır. Bakın Tevrat'ta da pek çok kıssa vardır. Fakat Evrafta lüzumlu lüzumsuz o kadar çok şey anlatılıyor ki. Kur'an-ı Kerim'de hayatla birebir örtüşmeyen kıssalar arasında hiçbir kıssanın tek bir kelimesi dahi yoktur. Bazı hallerde biz bunu anlayamayabiliriz. O ayrı bir konudur. Fakat Kur'an-ı Kerim'in kıssalarının özelliği hayata yön veren karakterde oluşlandır. Şimdi diyor ki biz sana... Onların haberini hakkıyla okuyoruz. Evvela Cenab-ı Allah bununla her şeyi doğru mükemmel ve eksiksiz bildiğini bize işaret etmiş oluyor. İki bu Kur'an-ı Kerim ne söylüyorsa hakkıyla söyler. Kimsenin tarafını tutmaz. Batılı hiçbir zaman hak diye takdim Etmez. Gerçek ne? İnnehum fityetün amenû birabbihim. Onlar Rablerine iman eden bir genç topluluğuydular. Gençlerimiz örnek alacaklarsa bu gibi gençleri örnek alsınlar akideleri için içinde bulundukları imkanı ve dünyayı ellerinin tersiyle iten ayaklarıyla tekmeleyen tepeleyen reddeden bir gençlikti onlar. Gençlerimizin örneği o süfli batının ürettiği, çıkardığı sefil şu şarkıcı, şu türküci susutar. Bu mu bu zıkkımın dibi bu neyse değildir. Batı medeniyetinin ürettiği bataklıkta yetişen zavallı sivrisinekler bizim örneğimiz olamaz. Olmamalıdır. Onları bize örnek gibi takdim edenler bu ümmete, bu millete en büyük ihaneti yapan insanlardır. Çünkü ...bizim gençliğimizin istikametini bozuyorlar. İnnehum fityetun amanu bi Rabbihim. Şüphesiz onlar... ...Rabblerine iman eden bir grup gençti. Demek ki... ...gençliğimizin birinci vasfı Rab'be iman etmek olmalıdır. Ama öyle bir iman ki... Bakın hemen arkasından neyi getirecek? Vezidnahum <gülüyor> huda. İmanları o kadar bereketli, o kadar doğru, o kadar içten ruhları, kalpleri serapa o kadar imanla dolmuştu ki bize düşen de onların imanlarının bu mükafatını vermekti. Ne yaptık bizden? Biz de onların hidayetlerini artırdık. Yani bu imanlarına olan bağlılıklarını artırdık. Bu imanları üzerinde sebatlarını arttırdık. Bu imanları karşısında dünyadaki her bir değeri önemsiz ve küçük görmelerini Hatta bir hiç olarak görmelerini sağladı. İmanlarını en yüce bir kıymet, hayatlarının kendisi odağı, istikameti, yörüngesi kabul ettiler. İman onlar için her şeyin üstüne çıktı. Hatta iman onları zerrelerine varıncaya kadar çepeçevre kuşattı. Hidayetlerini artırdık. Ve başka? Ve rabatnâ alâ kulûbihim. Onların kalplerini sıkı sıkı tuttuk, bağladık. Rabt etmek, bir şeyi bağlamak. Ribat kelimesi Ali İmran suresinde geçmişti. Son ayette hatırlarsınız. Ribat ne? İslam ülkesinin sınırlarını, Serhat şehirlerini küffara karşı korumaktır. Biz de Onların kalplerini bağladık. Koruma altına aldık. Hidayetleri karşılığında, imanları karşılığında biz de o kalplerine sağlamlık verdik. Kalplerini güçleştirdik. Pekiştirdik. Ne zaman? En çok bir şeye ihtiyaç olduğunuz zaman, ihtiyacınız olduğu zaman Allah size onu veriyorsa... Bunda Cenab-ı Allah sizin için bir hayır murat ediyor demek. Onların kalplerine sebat verilmesine en çok ihtiyaç oldukları bir zamanda Cenab-ı Allah onların kalplerine sebat verdi. Ne vakitti bu? İz kamu. Ayağa kalkıp dikildiler. Ne için? Hemen fekalu Rabbuna. Rabbus semavati vel ard. Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbi'dir dediler. Çünkü onlar müşrik bir toplum içerisindeydiler. Müşriklerin hükümdarı, kralı veya oranın bölge valisi önünde bu hakikati haykırdılar. Onun için bu durumdan kalplerine sebep verilmesi lazımdı. Korkmamaları gerekiyordu. Bu söylediklerinin akabinde neler geleceğini, ne gibi tehlikeler doğuracağını bu işlerinin hesap etmemeleri gerekiyordu. Böyle bir durumda kalplerinin sebat bulması gerekiyordu ve Cenab-ı Allah onlara bu ihtiyaçlarını verdi. Rabatna ala kulubin, iz kâmu, hani kalktılar? Fekalû rabbuna rabbus semavati vel ard. Lan نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ İlâha Biz asla onun dışında hiçbir ilaha dua ve ibadet etmeyeceğiz. Cenab-ı Allah'ın hem rububiyetini hem uluhiyetini ne yaptılar? Ortaya koydular, haykırdılar, onlara hatırlattılar. Çünkü onlar en iyi ihtimalle... Allah'ın rububiyetini belki kabul ediyorlardı. Fakat uluhiyet bizimdir diyorlardı. Yani Allah kainatı gökleri yeri yaratmış olabilir. Hatta bizi dahi o yaratmış olabilir. Fakat şu insanları yeryüzünde dilediğimiz gibi idare etmek, onlar için dilediğimiz kanunları koymak bizim hakkımızdır diyerek uluhiyet taslıyorlardı. Onun için önce şunu söylediler. Gökleri ve yeri yaratan Rabbimizdir dediler. Madem gökleri ve yeri yaratan Rabbimizdir, o halde aynı Rabb bizim ilahımızdır. Çünkü gökleri ve yeri yaratmak onlara düzen vermeyi de gerektiriyor. Onu da kapsıyor. Bizi de yaratandır. Biz de göğün ve yerin bir parçasıyız. Bir cüzüyüz. Bizi yaratan da o. Bizim vücudumuza bu düzeni veren de o. Doğumumuzdan ölümümüze kadar her şeyimize hükmeden de o. Rabbimiz o yani. O halde ilahımız da odur. Yani benim vücudumun, zerrelerimin, ruhumun, kanımın kalbimin işleyişinin, Midemin, dimağımın, beynimin, işleyişimin, hücrelerinin, her bir zerremin kanununu koyan Rabbimdir. O halde bütün bunların toplamı olan bu vücudumun, aklımın, beynimin hal ve hareketlerinin değerlerini, ölçülerini, ahkamını, şeriatini, kanunlarını koyacak ve tanzim edecek olan da odur. Rab düzenleyeceksen istediğin gibi kullanacaksın. Bunu hangi akıl kabul eder? Evet beni yaratan Rabbimdir ama ben kafama göre takılacağım. Olmuyor işte. Mantıklı değil bu. Rab beni yarattıysa ve bunu kabul ediyorsam benim zerrelerimi dilediği gibi keyfiyetlendiren, var eden, yaratan Allah, benim hayatımı da aynı iradeyle, aynı mutlak hakimiyetiyle tanzim edecektir, düzenleyecektir, ortaya koyacaktır. Onun için Lenned'uve min dunihi ilaha Biz onu bırakıp ondan başka hiçbir ilahı çağırmayız. Yardıma çağırmayız. Dua etmeyiz. Ondan istenmesi gerekenleri yalnız ondan isteriz. Ondan beklenmesi gerekenleri yalnız ondan bekleriz. Tıpkı Fatiha suresindeki gibi. İhdinassiratel müstakim. İyyâkena'budu ve iyâkenesta'in. İhdinassiratel müstakim. Yalnız sana ibadet ederiz. Ve yalnız senden yardım dileriz. Kulluğumuz sanadır ya Rabbi diyor. Onlar da bizim gibi. Görüyorsunuz ki tarih boyunca iman esasları, akidenin esasları bu ümmette neyse önceki ümmetlerde de oydu. Ashab-ı Kehf'in bu iman fermanının altına hangi mümin imza atmaz? Bu kadar asır geçmiş olması ne fark eder ki? Hakikatler değişmez. Hakikat öyle bir şeydir. Hakikat zamana, mekana, şartlara göre değişmez. Çünkü hakikat belirleyicidir. Belirlenmez, şartlar hakikati belirlemez, şartlar hakikati etkilemez, şartlar hakikatleri değiştirmez. Cenab-ı Rabbül Alemin'in kainatın Rabbi ve mutlak ilahı olduğu hakikati, beşeriyet var olmadan önce de böyleydi, Var olduktan da, var itibaren de böyledir. Böyle kalacaktır. Beşeriyet yok olduktan sonra da böyle olacaktır. Bu hakikati bir şekilde değişmez. Onun için beşeriyetin önünde doğru tek bir yol vardır. Allah'ın rububiyetine ve uluhiyetine birlikte iman etmek, rububiyetin ve uluhiyetin gerekleri neyse onları eksiksiz yerine getirmektir. Yani andolsun o vakit çok hakikatten uzak gerçekle alakası olmayan bir iddiada bulunmuş oluruz. Alabildiğine kadar, alabildiğine haktan gerçekten uzaklaşmış oluruz. Yani eğer Allah'tan başka bir ilaha dua edecek, yalvaracak, ibadet edecek, hükmüne itaat edecek olursa, biz haktan uzak, alabildiğine uzak, batıl mı batıl bir söz söylemiş bir iddiada bulunmuş olacağız. Ondan sonra kendilerini böyle bir kıyam yapmaya ve böyle bir tanıklıkta bulunmaya iten, Toplumsal sebebi ifade evinde izah ediyorlar. Yani ashabı kehf de bizim yaşadığımız şartlara benzer bir ortamda, yaşadığımız dünyaya benzer bir dünyada yaşıyorlarmış. Bakın işte onların durumları şurada. Ha Heulâ'i kavmuna İşte şu bizim kavmimiz. İttehazû min dûnillâhi âliye Allah'ın dışında bir değil, birçok ilahlar edindiler. Bu ilahların kimisi onlara günlük hayatlarıyla alakalı hükümler koyuyor. Kimisi onlara göklere yönettiği vehmini veriyor. Veya kendileri onları öyle kabul ediyorlar. Kimisi gökleri, kimisi denizleri, kimisi dağları, kimisi oğaları ve bilmem nesi her bir ilahın ayrı bir işi olduğunu söylüyorlar. Günümüzdeki gibi. Birisi kanun yapar, öbürü kanunu milletin adına uygular. Kanunu Vaz eden de Allah, kanunun uygulanması da Allah adına olur. Bismillahirrahmanirrahim o demektir. Rahman ve Rahim Allah adına hükmediyorum. Rahman ve Rahim Allah adına bu kitabı okuyorum. Rahman ve Rahim olan Allah adıyla ben bu suyu içiyorum, bu yemeği yiyorum, şu helal işi yapıyorum, şu haram işi Bismillah diyerek de yapamıyorum, yapamam ondan uzak durmam gerekiyor çünkü. Senelerce önce işte nafakamız peşinde Libya'ya gitmiştim, Trablus sokaklarında baktım bir anos. Bismillah diye başlıyor konuşmaya, yürüyen bir arabayla mikrofonla bir tebliğ okuyorlar. ürkıldım Halk adına konuşuyoruz diyorlar ya. Yani. Sonra düşündüm. Düşündüm ya niye benim tohasıma geliyor ki? Laik hukukla hükmeden bütün ülkelerde Türkiye Cumhuriyeti dahil. Halk adına diye hükümler verilmiyor mu? Türk milleti adına şu adına bu adına. Hani biz Bismillah diyorduk? Nerede kaldı? Hatırımıza gelirse Bismillah bir yemek yerken su içerken. Öyle başka yok. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Hanımlara iyi davranmayı tavsiye ederken. Siz onların namus ve iffetlerini... Allah'ın adıyla helal bildiniz. Onlar Allah'ın adıyla size helal oldular Helal ve haram ancak Allah'ın adıyla sabittir. Allah adıyla helal işlenir, farzlar yerine getirilir. Allah adıyla haramlardan uzak durur. İşte bunlar Allah'ın dışında birçok ilahlar edindiler. Ondan sonra ayet-kerimeler devam ediyor. İnşallah buradan önümüzdeki hafta veya önümüzdeki ders diyelim daha bir haliyle nasip olursa yer elbette. Kaldığımız yerden devam edeceğiz.